Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın çocuk kitapları programı bir dolap kitap başladı. Evet bugün belgesel bir kitapla başlayacağım ben ee, hem hikaye öykü kitabı resimli öykü kitabı hem de e, bir belgesel kitap e, resimli e, öykü kitabı olmasına rağmen yaş grubu e, çok küçük çocuklar için değil birazcık daha büyüklik öğretim. ...ilk okuma düzeyi diyebiliriz. Evet, resimli kitaplarla ilgili böyle bir kanaat vardır değil evet. İlla küçükleri olması gerekirmiş gibi. Evet, e, bu bir serinin parçası. Gandhi'nin Gözlüğü adını taşıyor. Bin bir Çiçek kitaplardan çıktı. Anita Gannery'nin yazdığı e, Layton noise ve Karin Radford tarafından da resimlenmiş e, bir kitap bu. Büyük İnsanların Hikayeleri e, başlıklı bir serinin... Kitaplarından biri Galileo'nun Teleskobu, Leonardo'nun Paleti ve Mozart'ın Peru diye üç kitap daha var. Bu kitaplarda iki kardeş var kitabın baş kahramanlarından. Bu kitaplarda derken bütün kitaplarda o kardeşler mi var? Evet. Diğer kitaplar okumadım ama öyle Aha. çünkü başka karakterler de var kitabın ilk iki ve son iki sayfasında hmm. bir bit pazarı sahnesi görüyoruz işte dört sayfa boyunca devam eden ve bit pazarındaki tezgahlar ve o tezgahın sahibi olan kişi tam senlikmiş yalnız bit pazarı çok Bakıyorum güzel da. ve her kişinin ayrı bir özelliği var yani gidip bütün o tezgahlarda vakit geçirebilirsin hmm. o kadar renkli ve sayfanın tepesinde de o tezgah sahibi kişi her kimse küçük bir resmi ve onunla ilgili kısa bir bilgi var. Sanki böyle bir tiyatro oyunuymuş da oyuncular ha, evet. tanıtılıyormuş gibi. Zaten öyle bir sahne görüntüsü de var. Digby ve Hester iki kardeş. Bu bit pazarının devamlı müşterilerinden ve orada Bay Ramage var. var onlara göre Digby'e göre şeyin pazarın en güzel en renkli en ilginç nesnelerle dolu olan tezgahı ee, yani gerçekten birbiriyle il ilişkisiz bir sürü şey var e, bit pazarı tezgahında e, yani dönüp de bakmazsın bile ama her seferinde Digby bir şey buluyor orada bu hikayede de e, Bayramiç Gözünü düşürüyor. O arada dik bir de oralarda dolanırken bir tane gözlük yuvarlak böyle eski bir gözlük buluyor. Camları da böyle çok kalın Hı -hı. takınca o rahatsız etti falan diyor. Bu mu sizin gözlüğünüz diyor. Ee, bakıyor yok ben kendiminkini buldum diyor adam. Bu gözlük diyor Mahatma Gandhi adında çok önemli birine ait Hı -hı. diye başlıyor. Ee, ve muhtemelen onca kitap ve önemli belgeyi okuyup durduğu için bir yarasa kadar körleşmişti diyor. Çünkü <gülüyor> gözlük çok gerçekten e, kalın değil camlı. Değil ee, bir de dönemin camları tabii hani teknolojinin el verdiği ölçüde incedir muhakkak evet. ama. Ee, kardeşlerden büyük olanı Hester biraz şüpheci bir tip. Ee, o tezgahtaki şeyler ve tezgah sahibi adamın anlattıkları ile ilgili hep böyle Kuşku duyuyor yani gerçek olup olmadığını hmm. bilmiyor ee, ve burada da aynı şekilde şüpheci yaklaşıyor ve pe peki Mahatma Gandhi tam olarak kimdir diye soruyor yani hmm. öyle bir gözlük var. Böyle birisinden bahsediyorsun ama kim bu diye ee, ve Mahatma Gandhi tüm hayatını Hindistan halkının hak hakları için savaşarak geçirmiş biridir. Hindistan'ın özgür bir ülke olması için mücadele etmiştir diye başlayarak bundan sonra konuya hmm. giriyoruz bundan sonraki ilerleyen sayfalarda kitabın şöyle bir düzenlemesi var genelde sol taraftaki sayfada çocuklar ve yaşlı adamın arasındaki konuşmaları kulak misafiri oluyoruz ve çocuklar işte zaman zaman o tezgahtaki eşyaların esneleri kullanarak hı hı. kılık da değiştiriyorlar yani tamamen o hikayenin içine giriyorlar sağ tarafta da Ayrıca bir defter yaprağı gibi tasarlanmış bölümde belgesel içerikli kısımlara bakıyoruz. Hı hı. İşte Mahatma Gandhi 2 Ekim 1869 yılında Batı Hindistan'da işte şurada doğdu, ailesi buydu falan diye başlıyor. Doğ, doğduğu andan itibaren ve sonraki sayfalarda işte aile hayatı, Hinduluk, hı hı. E, Hindu toplumundaki toplum düzeni, işte kast sisteminden Gandhi bahsediyor. Gandhi'nin altyapısını Evet. Anlatıyor yani. Ama e, bu iki taraf e, hem birbirinden ayrı bölümler hem de burada e, mesela işte aile hayatından kast sisteminden bahsediyor. Bir sonraki sayfada çocuklar bu konu üzerine bir şeyler soruyorlar. Hı. Yani bizim aklımızdan geçen bütün soruları buradaki çocuklar soruyorlar ve doğrudan sen de o sohbetin konuşmanın içine dahil o, olmuş oluyorsun. Ee, en başta demiştim ya bit pazarında bir sürü tezgah ve bir sürü insan var diye. Ee, burada hikayeyi e, safron diye bir kadın giriyor, kılığından, kıyafetinden, işte takıları, e, yüzü, yani bütün özellikleriyle bakıyorsun ki Hint kökenli bir insan bu. Zaten konuşmalarından da anlıyorsun ee, Hindistan'dan gelmiş göçmüş ailesi. E, biliyor bu konuları. O da konuya dahil oluyor ve o yani o da kendi bilgilerini hmm. paylaşıyor. Çocuklara gün, günümüz Hindistanı ile ilgili de bilgiler hmm. verebiliyor zaman zaman. Aslında yani Gandhi'yi anlatıyor ama Hint kültürünü de anlatıyor. Tabii. Hem eskisiyle hem yeniyle. Aslında bayağı Kapsamlı bunu görseller açısından da böyle bir durum var. Tabi görsellerde zaten e, Hint minyatürleri de kullanılıyor bu belgesel kısımlarda. E, diğer ailesi, kısım, tabi fotoğraflar değilim. var. E, sonra e, bir yandan İngiliz İngilizlerin Hindistan'a nasıl yavaş yavaş yerleştiyordu nasıl bir ticaret sistemi kurduğu anlatılıyor. Bir yandan oradaki yaşam biçimleri işte şölenler, hmm. işte Hint prenslerinin Şölen gelenekleri bir anda e, mesela ülke asla adımını atmamış olmasına rağmen diyor burada. Kraliçe Victoria 1876 yılında Hindistan İmparatorişesi oldu diyor ve bir şölen düzenleniyor. Hı. Oradaki e, Hint prensleri de katılıyor, İngilizler de katılıyor. Yani bütün gelenekler uyarlanıyor e, ama asla burada söylüyor zaten İngilizler... Hiçbir zaman Hintlere, Hintlere İngilizlere karışmamış ve hmm. bir süre sonra İngilizler Hintlileri kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş olarak, e, odalar olarak işte o şekilde davranmaya başlıyor. Bu arada işte Gandhi e, doğdu, büyüdü, e, eğitim alması gerekiyor, ailesi de hani ona eğitim verebilecek e, güce sahip, İngiltere'ye gidiyor, da avukat oluyor, dönüyor. Sonra iş buluyor, Güney, Güney Afrika'ya gidiyor. Orada hmm. bir takım hareketler başlatıyor. İşte o pasif direnişin... E... Tabii en önemli konu aslında o Gandhi evet. deyince. Yani bundan ne kadar bahsediyor? Bahsediyor işte. Bütün bu e, Londra'dan oraya gidiş... E, bu arada Hint kültürü demiştin yani. Hint, Hindistan'daki hmm. yaşantı, yapılar, e, tarih... Bir sürü şeyden bahsediliyor ve... E, Güney Afrika'da başlattığı hareketi işte dön ülkende de bunu yap diye ona işte hı. çağrıda bulunanlar oluyor ve gelip bu sefer Hindistan'da neler yapmaya başladım yani şiddet kullanmadan, şiddete başvurmadan insanları nasıl ikna ettiği ve bir halkı nasıl harekete geçirdiğini işte örnekleriyle anlatıyor. Bir yandan işte basit bir hayat Hı hı. kuruyor. Tabii en başta kendisi örnek oluyor. Evet yani e, mesela İngilizlerin mallarını kullanmamalıyız ki e, işte e, onlara ihtiyaç duymayalım diye kendisi de giydiği bütün ipek kravat gömlek hı. ne varsa bırakıp bırakıp e, çok sıradan bir Hint köylüsü gibi. Hani aslında çok böyle Türkçe'de özlü bir söz vardır ya, e, imamla cemaat arasındaki ilişkiye dair. Hı hı. Yani aslında bu onun en olumlu örneklerinden birisi evet. herhalde. Yani e, ne yap, yapılması gerekiyorsa önce yapıyor. Evet, yapıyor, örnek oluyor. E, i̇şte burada mesela çıkrığın başında dokuma hı hı. yaptığı anda çekilmiş bir fotoğraf var. E, yani... ...günlük bir iş olarak yapıyor... ...aynı zamanda politik bir ifade tarzıydı diyor... Ee, ...bir yandan hala kültürel e, bir takım ayrıntılarla e, karşılaşıyoruz... ...işte yiyecek ve oruç tutma diye bir bölüm var... Ha, ...oruç... ...Gangi'de yani işte, çok önemli bir şey... ...vejetaryanlıktan bahsediyor... ...ama mesela konuşma orucu da... ...iletişim orucu mu demeliyiz evet. bilmiyorum... ...pazar i̇şte, günü... ...hatta bununla ilgili... ...mesela bu kitapta o yok... ...a öyle mi? ...evet... Ya da pasif direniş de pasif direniş sözcükleriyle tanımlamıyor mu sans Sanskrit sans ahimsa ahimsa da değil ee, okuyayım burada. Güney Afrika'dayken e, hükümet bütün Hintlilerin özel bir belge taşımasını şart koşunca Gandhi barışçıl araçlar Satyagraha. kullanarak evet bu haksız yasaya karşı protesto başlattı. Bu barışçıl protestoya gerçek güç anlamına gelen Satyagraha adını vermişti. Adaletsiz bir yasayı değiştirmenin tek yolunun şiddet kullanmadan bu yasayı çiğnemek olduğuna inanıyordu diyerek işte hmm. Satyagraha'dan bahsediyor. Daha sonra ülkesine döndüğünde de Tekrar tekrar bu yöntemden yararlanıyor ve uh -huh. mesela bir tuz yürüyüşü uh -huh. e, var. Ben e, bilmiyordum bu ay daha ayrıntılı öğrendim burada işte e, tuz çok önemli Hindistan'da çok sıcak uh -huh. bir ülke ve insanların tuza ihtiyacı var ama İngilizler bir tuz kanunu diye bir şey çıkarıyorlar ve e, sadece İngiliz hükümetinin tuz üretip satmasına izin veren bir yasa bu. E, Gandhi de 1930'da işte 12 Mart'ta yola çıkıyor. Beraberinde 78 Hı -hı. gönüllüyle birlikte Hint Okyanusu kıyılarındaki bir kasabaya doğru yürüyüşe başlıyorlar. İşte her gün 20 kilometre yol alıyorlar. 368 kilometrelik bir yol bu. Hı -hı. Ee, ve deniz kıyısına vardıklarında e, Gandhi deniz kıyısına ilerliyor. Eline bir parça tuz alıyor ve kanunu çiğnemiş Hı -hı. oluyor. Bu, yani çok basit bir hareket ama Hı -hı. çok büyük sonuçları oluyor. Ee, herkes orada kendi tuzunu üretip satmaya başlıyor ve bir şey yapamıyor İngilizler. Gandhi işte hapse giriyor falan ama bir süre Gandhi sonra hapis sürekli hapse öyle. giriyor, sürekli çıkıyor. Yani, evet. Ama her seferinde o şiddetsizlik Baskın müthiş bir geliyor yani, evet. güç olarak geri dönüyor. Tabii karşısındaki kişilerin de bunu nasıl algıladığı mesela şu anda Orta Doğu'da kelle kesen bir bela var. Hani. Bilmiyorum pasif direniş. Değil mi? İnsan bir düşünüyor yani. Evet yani zaten Gandhi'nin ölüm hikayesi de burada anlatılıyor. Yani o kadar mücadele ediyor ve bütün bir halk için yani insanların Hı -hı. dinlerine ve sınıflarına bakmadan hiçbirini gözetmeksizin sadece bir e, özgürlük hareketi olarak başladığı bu harekette hani öldürülüyor. Suikastte Hı -hı. uğruyor. Evet ve işte hikaye sonlanıyor işte çocuklar bu arada tabi sürekli evet. Gandhi ile ilgili onun düşünce tarzıyla ile yaptıkları ile ilgili Bayramış ve Safronla konuşup görüş alışverişinde bulunuyorlar ve okuyup bitirdiğinde baya birçok bir konuda birçok farklı açıdan bilgiyi güzel böyle yumuşak bir biçimde almış oluyorsun yani bu kitabın bu kitap diğerleri de öyle muhtemelen onları da okuyup görmek Tabii istiyorum adını istersen bir daha söyle evet Gandhi'nin Gözlüğü Büyük insanların Hikayeleri serisinden çıktı Bin Bir Çiçek kitaplardan belgesel hem belgesel fotoğrafları olan hem de resimli bir kitap bu bilgisini çeken herkesin bu tapsamlı. arada Ekim ayında 2 Ekim işte Gandhi'nin doğum gününü hmm. de bahane etmiş olalım 2 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında Dünya şiddeti Hayır günü hı hı. olarak ilan edilmiş. 2 Ekimi geçtik ama hani arkasından 2 Ekimin ardından bu yani, kitabı da söylemiş, söz etmiş olalım. İstersen evet, bir şarkı arası, şarkı arası verelim, verelim, ondan sonra devam edelim. 94.9 açık radyodasınız. Çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, ilk bölümde Gandhi'nin Gözlüğü adlı kitaptan söz ettik. Gandhi'nin Gözlüğünden John Lennon'ın Gözlüğün Çarşımı <gülüyor> Çarşım evet. yaptı ve John Lennon'u dinledik. Şimdi senin elinde birazcık daha büyük yaş grubu için e, ilk gençlik için. kitabı diyebiliriz buna. Güneş kitaplarının Köprü Kitaplar dizisinden çıkmış bir roman. <gülüyor> Karin Karakaşlı tarafından yazılmış. E, dört Kozalak. E, Karin Karakaşlı takip ettiğim insanlardan birisi. E, aslında e, onu takip edince ve bu romanı okuduktan sonra e, çok doğal olarak kendisi gibi yazdığını düşündüm. Bir kere bunun çok önemli bir şey olduğunu Hı -hı. E, düşünüyorum. Kitaptan söz edeyim. E, kitapta kahramanlarımız Osman Öğretmen e, başta. Osman öğretmen işte özel ders veriyor. Bir tür etüt merkezi gibi bir yeri var. Ee, annesinin babasının eski evinde böyle bahçeli eski usul bir ev. hani e, Bir mahallede eski bir İstanbul mahallesinde Oo, herhalde. Az Üskün, bulunan bir şey. Düsküdar Kadıköy tarafı oralarda bir yerde yani. Tabii çok az bulunan e, giderek azalan e, bir şey. İşte orada özel ders veriyor. Umut diye bir başka öğretmen arkadaşıyla beraber Osman öğretmen sosyal dersleri, Umut öğretmen fen derslerini veriyor falan. Hı hı. Ve işte çocukları üniversite sınavına hazırlıyorlar. Ee, şöyle bir şey yapıyorlar yalnız bu e, işi yaparken ee, bir de bir takım kuruyorlar dört kişilik bir takım köstebek takımı diyorlar bunların niye adları köstebek onu bak hatırlamıyorum ee, ondan sonra bu e, bunlar özel olarak seçtikleri çocuklar. Onlarla özel olarak çalışıyorlar. İşte kendilerine göre kriterleri var artık. Ee, çocuklar gelip özel ders almak istemiyor da ya onlar şimdi mı çok rağbet gören farklı. öğretmenler Hı. ve hani işte belli kriterlerle gidip çocukları seçiyorlar. Onlar da Dört eşleştiriyorlar. Altında. Evet ama burada bunu yaparken şimdi şöyle bir şey var ya yani artık anaokulunda bile çocuklar mülakatla alınıyor. Ve hani mesela 36 aylık hayatında yüzden az bez değiştirmişse kabul edilmiyor falan gibi saçma durumlar var ya. <gülüyor> Bunlardaki mesele o değil bunlar Osman öğretmenle işte Umut öğretmen böyle idealistler ama çok tatlı bir idealizmleri var yani üniversite sınavını kazanmak için hani başarı kaygısını kamçılamak yerine korkmamayı tercih ediyorlar hı hı. ve birbirlerini tanıyarak meseleleri çözerek ve çalışarak yani hı hı. aslında çok basit bir formülleri evet. var. Ee, ama tabi bunu uygulamak her zaman kolay değil evet, hele da, sistem buyken o da az bulunan bir şey artık ee, tabii. işte dört tane çocuk seçiyorlar kendilerini bu e, dört çocuktan işte birisi Emre Emre e, işte artık mahalle hayatından kopmuş hani o e, mahallelerin tam ortasına dikilen böyle koca koca korkunç binalar var ya böyle soğuk buz gibi balkonu yok insanların niye orada yaşadığını anlamak mümkün değil falan öyle bir yerde oturuyor e, işte işte Annesi babası avukat böyle hani işte hali vakti yerinde ve başarı kaygısıyla dolu insanlar. Her şeyi sorgulayan, kontrol etmek isteyen insanlar. Ee, ve Emre çok yakın bir arkadaşından onların baskısıyla bir tür müdahalesiyle ya da e, ayrı düşmüş. Aslında bunu tam daha sindirememiş falan bir çocuk. Kendi istediği şeyleri yapmaktan uzak yani aslında Emre. Hı -hı. Ne istediğini bile bilemiyor. Onun adına karar veriliyor. E Tabii çünkü yani bu durumda olursan çok doğal olarak böyle bir şey. Şerzan diye bir başka çocuk var. Bu işte Osman Hoca'nın e, mahallesindeki bir kapıcının oğlu. İşte e, Sasçalan falan bir çocuk. Sasçalan Türk'ü söyleyen e, bir Kürt kökenli e, çocuk. Mari, Mari bir e, Ermeni, e, Hristiyan. Hı hı. Ee, ve azınlık psikolojisiyle kendisini e, göstermekten hani ifade etmek demek istemiyorum ama ya azınlık da demek istemiyorum ama hani hı hı. bütün bunlar çok zor e, kavramlar e, hani kendisini ifade etmekten çok hoşlanmayan göstermek istemeyen o psikolojiyle e, bir insan bir de Kumru var Kumru da e, işte hani mülayim bir ailenin denir mi öyle bir laf hı hı. bilemedim de ondan sonra e, Babası ama hasta. Kalp krizi geçirmiş ve hani... Onun da bambaşka bir sorunu var. Sorunu var. Evet. İşte o da o sorunu üstlenmişti. İşte abisiyle arasına bir şeyler girmiş falan öyle meseleleri var bir yandan. Bu dört çocuğu işte derslerde bir araya getiriyor Osman Hoca, Umut Hoca. Tabii önce çocukların tanışmaları gerekiyor. Yani bambaşka dünyalardan gelen insanlar ama birbirleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ve Osman Hoca ile Umut Hoca'nın da özellikle Osman Hoca'nın kendine has böyle çok tatlı yöntemleri var. Mesela ilk derseye girerken işte Osman Hoca'nın böyle üzerine bir Özellikle bordo bir gömlek miydi? Neydi hatırlamıyorum. Ee, öyle bir gömlek giyiyor. Sonra hani ne anlatacağını da bilemiyor ilk dersi. Biraz zorlanıyor konuda. Ama sonra bordo gömleğinden yola çıkarak ya diyor hani bugün ne yapacağımı bilemediğim için güç almak için böyle bir şey giydim. Hani bunu giydim. Bu gömleğimi severim çünkü falan. Hı hı. Sizin var mı yalnız öyle bir şey diye. İşte hepsi bir şeyini göstermeye başlıyor. Meğer herkesin var mı bir şey? Ve mesela Mari boynundaki haçı gösteriyor. Hı hı. Aslında bu onun çok sık yaptığı bir şey değilmiş ve kendine de çok şaşırıyor. Hı hı. Hani mesela bu çok Okuyanı da çok yaralayan bir şey. Evet. Çünkü niye bir insan böyle bir şeyi göstermek istemesin ki? Yani nasıl olabilir ki? Mesela her yerimize dövme yaptırıp gösterebiliyoruz da nasıl yani? Hı. Gibi aslında hani bir durum ya da işte... Daha ilerleyen bölümlerde işte Şerzan'ın işte başına gelen bir şeyi, Emre'nin verdiği bir tepki. Bütün bunlar bu çocukların o bambaşka yaşamları, birbirinden uzak, birbirine değmeyen yaşamlarının birbirine değmeye başlamasıyla, işte birbirlerini tanımaya başlamalarıyla, farklılıklarını, benzerliklerini keşfetmeleriyle ortaya çıkan bir sürü durum ve bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyorlar. O zaten... <gülüyor> E, Ayrı bir yük olarak. Tabii yani şu ülkenin e, çocuklarının ve gençlerin başındaki en büyük belalardan biri. Üniversite <gülüyor> sınavı. E, yani öyle. E, i̇şte bu arada e, Osman Hoca'nın bir geçmişi var tabii. İşte bir dönem Almanya'da yaşamış. Orada bir sevgilisi varmış. Bir şekilde bırakmış. Türkiye'ye gelmiş. O orada yarım kalmış. Annesini babasını kaybetmek. Hani onları atlatamamış tam olarak vesaire. Çocuklarla çalışırken, onlarla ilgilenirken işte Kumru'nun babası... Kaybediyorlar mesela hani vefat ediyor babası hı hı. ve hani o dönem yaşanan şeyler vesaire o da kendi travmalarını aslında bir biçimde yaşıyor e, tekrar çözüyor ya da yüzleşiyor hı hı. ya da hani birbirlerini aslında bu şekilde besliyorlar. Umut öğretmen ilginç bir karakter, pek bir problem varmış gibi görünmüyor. Ama hani bir yandan böyle tatlı tatlı bir mentorluğu var, böyle i̇şte hani o, dengeleyen. ufak, ufak haberci. Tabi yani hani bir far... ya öyle diyeyim ama falan diye hani bir şeyleri bir şeylere bağlayabilen filan bir karakter. Tabii bu çocukların aileleri var, onların yaşadıkları psikoloji başka bir psikoloji. Bütün bunların hepsi kitabın içinde var. Hı -hı. Üstelik de bu kitabın içindeki çocuklar. E, bütün bu süreç boyunca o, üniversite sınavı rezaletine karşılık, hani o baskıya rağmen e, gayet güzel birbirlerini e, tanıyorlar, anlıyorlar çok güzel tanışıyorlar ve e, gayet de güzel bir arada yaşıyorlar yani aslında empati e, e, daha güzel anlatılamaz herhalde şey daha güzel anlatılamazdı e, tabii ki e, kaygılarını e, vesairelerini de çok güzel anlatıyorlar yani burada ve e, aslında roman böyle çok tatlı bir e, iz bırakarak hı hı. E, bitiyor. Evet programın da sonuna geldik. E, Kaçıranlar Olmuştur diye kitabın adını tekrar hatırlatalım. Söyleyeyim Güneş'in Kitaplığı'nın Köprü Kitaplar dizisinden çıkan bir roman bu. Karin Karakaşlı'nın yazdığı Dört Kozalak. Evet bugünlük Bir Dolap kitabın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İç dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki. Kitap dostu sizin okulu sundu.